94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz'dan. Merhaba ben Şenolaylı. Teknik Masada da bugün Barış Demirer bana destek oluyor. Twitter hesabımız edsanataltreuzun. podcastte mezvar biliyorsunuz. Açık Radyo ana sayfasında programların altına giderseniz bulabiliyorsunuz. Podcast'ta da, kayıt de kayıt de. Dört elementi bilirsiniz. Toprak, su, ateş, hava. Antik Yunan'da buna bir de eter girer ama klasik olarak maddenin elementleri dörttür. Dört unsur da denir bunlara. Tüm maddeleri açıklamak, sınıflamak için kullanılan sistemdir. Bu sadece Antik Yunan'da da değil, Mısır'da, Babil'de, Japon kültüründe, Hint medeniyetlerinde de çok benzeri maddeyi açıklayan unsurlar vardır. Bazılarında hava rüzgardır. Bu birçok kültürde kozmoloji ve insan doğası dahil birçok şeyi açıklamak için Kullanılan bir sistemdir. E, hatta mitolojide de bu dört element kişiselleştirilmiştir. Mesela topraka atfedilen özellikler şöyledir. Vücut sıvılarından siyah safraya karşılık gelir toprak. Mistik özelliği tutkulu oluştur. E, ruhsal özelliği melankolidir. Dürtüsel hareket eder. Mal varlığı ve zenginliği simgeler. Mevsimlerden de sonbahara karşılık gelir. Bunları neden anlatıyorum? Dört hafta önceki programın Konusu Brezilyalı fotoğraf sanatçısı Sebastia Salgado idi. Ee, onu hazırlarken Salgado'nun konularının ıı, evet insan ama e, ne kadar da çok toprakla ilişkili olduğunu fark ettim. Pelada altın madeninde toprak kazarak altın bulmayı uman insanlar varken e, Etiyopya Afrika fotoğraf sergisinde serisinde kurak ve çorak topraklarda açlıkla boğuşan insanlar vardı. Ruanda Serisinde toprağa paylaşamayan ve savaşan insanlar vardı. Hep toprakla ve toprak için uğraşan insanları fotoğraflamıştı. Hmm, Salgado, hastalanana dek. Sonra da bana kalırsa iyileşmek için gidip Galapagos'u fotoğraflamış, kutupların ve Afrika'nın doğal, insanlar tarafından bozulmamış, dokunulmamış, mutluluk veren topraklarını çekmişti. Ee, bunu da Genezis projesine dönüştürmüştü. Bundan sonra da Brezilya'daki artık çoraklaşmış topraklarda eşiyle birlikte sıfırdan bir Atlantik ormanı yetiştirmeyi başararak bir mucize gerçekleştirmiş. Ve bunu gerçekleştirdiği bu kuruluşa da Instituto Terra, Toprak Enstitüsü adını vermişti. Wim Menders'in onun hakkında çektiği Toprağın Tuzu, to Salt of the Earth filmi de Toprağın adını taşıyordu. Bana öyle geldi ki o zaman Salgado ve işleri aslında toprak elementi ne karşılık geliyordu. E, Salgado hakkında öyle hissedince diğer elementleri düşündüm ve sanattan neyle karşılık bulabilirler diye aklımdan geçirdim. Çok düşünmeye gerek kalmadan suyu buldum tabii kendime göre. E, i̇şte bugün bu düşüncenin sonucunda su programındayız ve çok meşhur bir dalgadan dünyanın en çok konuşulan dalgasından yola çıkarak e, Japon sanatçı Katosh Goksai'nin e, kendisine ve işlerine bakacağız. Katoşka Hoksai ve Büyük Dalga Büyük Dalga'dan bahsedelim önce Kanagawa ura Kanagawa açıklarındaki Büyük Dalga Japoncası buydu Bildiğim kadarıyla da bu e, emojisi olan iki sanat eserinden biri Diğeri de Edvard Munch'un Çığlığı Dikkatle baktım ama e, Fark etmediysen ve başka eser emojileri de varsa Siz beni düzeltin lütfen Twitter'dan bu dalgayı biliyorsunuz siz de sadece emoji olarak değil popüler kültürde de bu kadar çok bilinen kullanılan bir sanat eseri azdır herhalde. Hokusai'nin en ünlü eseri en çok tanınan eseri ve Japon sanatının da klasik Japon sanatının da dünyada en çok tanınan eseri bu dalga. Bu dalga neden bu kadar e, yıl sonra hala bu kadar etkiliyor insanları? Bu nasıl oldu diye düşünmeye başladım onu hatırlayınca. Şimdi birlikte yakından bakalım. Bunun cevabını aradığım sürece de bakarız. E, çünkü ben yakından çok yakından bakana dek bu dalganın sadece bir dalga olduğunu sanıyordum. E, bu bir ahşap baskı. Twitter'dan da paylaşıyorum. E, ama siz de tabii Katoşko, Hoxay ya da Büyük dalga diye yazarsanız, dalga diye yazsanız bile bu çıkıyor zaten. Bir ahşap baskı kağıt üzerine mürekkep ve boyayla yapılmış. Bir ukyo-e Japon sanatlarından biri bu. Bundan sonra söz edeceğim. 26 cm, 38 cm boyutlarında. 1829 ile 33 arasında bir zamanda yapıldığı düşünülüyor. Aslında bu Katoş Koksai'nin Fuji'nin 36 görünümü adlı bir dizi ahşap baskısından biri. Ve en ünlüsü. Hokusai bir ressamdı ve Edo döneminde yaşadı. 1603-1868 arasındaki Japonya'nın Edo dönemi deniyor bu döneme. Burada yaşadı ve ahşap baskılarıyla da çok ünlü oldu. Sadece Japonya'da değil, dünyada da sonradan. Şimdi dalgaya tekrar bakarsak... Solda e, yükselen dalga o kadar görkemli ve kudretli ki çok uzakta arka planda görünen e, Fuji Dağı'nın üzerinde patlayacak neredeyse bu perspektiften en azından öyle görünüyor. Ama ondan önce fırtına da kabarmış bu azgın denizin dalgaları arasındaki üç balıkçı teknesinin üstüne patlayacak. Bunlar üç küçük kayık. eee Görünen ikisinde dört çift kürek var, iki de yolcu var. İşte ben bu kayıkları ve insanları çok sonra fark ettim. Çok yakından bakınca fark ettim. Deniz koyu mavi, Prusya mavisiymiş bu ton. Dalgalar beyaz köpüklerle havalanıyor. Ve bu resim üzerine bir belgeselde de bu tipik balıkçı kayıklarının yaklaşık 12 metre boyunda olduklarını e, olduklarından bahsetmişti. Buradan hareketle de dalganın yüksekliğinin 14 ila 16 metre olduğunu e, hesaplamışlar. E, Resmin adı de dediğim gibi Kanagawa açıklarındaki büyük dalga. E, Kanagawa, Japonya'da Tokyo'nun güneyinde bir eyalet. E, kuzey doğusunda da Fuji Dağı var. E, bu resimde gördüğümüz Fuji Dağı'nın e, etrafında Koyu bir renk var, koyu bir hale var. Ve e, öyle görünüyor ki sanki arkamızdan güneş vuruyor ve dağın üstündeki beyaz karları aydınlatıyor gibi. E, ve sanki sabah gibi hmm, hissediyor insan. Ama bir yandan da fırtına patlamış. E, fakat bir yağmur görünmüyor. Hava açık aslında e, ve Fuji'nin etrafı da tam olarak hmm, açık ve bulutsuz görünüyor. Şimdi önce bir parça dinleyelim sonra dalgaya devam edelim. Ee, Kare Norge'den dinleyeceğiz. Danimarkalı klasik gitarist e, Kare Norge'den kendi bestesi How Much To Life'ı dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. Bugün su elementinin kafamdaki karşılığı olan e, Katoş Koksay'ın büyük dalgasından bahsediyorum. E, dalgadan biraz bahsettik. Üstündeki balıkçı teknelerinden bahsediyordum biraz önce. E, bunun üstüne çok çalışma yapılmış, çok yazı yazılmış, araştırma yapılmış bu teknelerin. Denizle konumları, nereden nereye gittikleri, güneşin nerede durduğu, fujiye ne açıdan baktığımız üstüne bir sürü şey yazılmış. Ortak bir kanıya da varılmış. Buna göre bu balıkçı tekneleri üç tane tekne var. <gülüyor> Pardon. İzo ve Boso yarımadalarından yakalanan canlı balıkları her gün Edo pazarlarına yetiştiriyorlarmış. Ve... Bu açıya bakıldığında gittikleri yön aslında dalgadan kaçmıyorlar, onun üstüne doğru gidiyorlar ve onunla boğuşuyorlar. Tokyo'ya doğru gittikleri e, anlaşılıyormuş. Güneydoğu'ya doğru ve başkent Tokyo'ya gittikleri. Dediğim gibi dalgadan kaçmıyorlar, mücadele olduğu görülüyor aslında. doğa e, doğayla insanın karşılaşmasını, insanın doğayla mücadele etmesini gösteren birçok resmi var. ...daha doğrusu ukiyo esi var. Doğa insandan üstündür, güçlüdür. Bunu kabul ediyor. Katoşka Hokusai. Ama doğayla da mücadele eden insanı resimliyor. İnsan doğanın üstünlüğünü kabul etse de onunla mücadele eden geri durmuyor onun resimlerinde. Burada da her teknedeki sekiz kürekçi kürekleri asılmış... Önlerinde iki yolcu oturmakta. En azından bir tanesinde bu yolcular görülebiliyor, seçiliyor. İki kişi oturuyor. Eğer hepsinde varsa burada 30 insan olduğu hesaplanmış. Burada baskın figür deniz ve dalga, kırılmakta olan dalga. Her şeyi domine ediyorlar, her şeyin üstündeler. Ve merkezde de Hujidağı var. Onu da sonradan aslında fark ediyorsunuz. Yüce bir dağ olmasına rağmen dalgadan küçük kalmış perspektif nedeniyle. Bunun üstüne bu, neden bu dalga bu kadar e, ünlü ve önemli ve hala ünlü ve önemli diye bakarken bir sürü yorum okudum demiştim. Edmond de Goncourt bir, e, şunları söylemiş. Etrafı denizlerle çevrili toprak parçasında yaşayan ressam okyanusun her şeyden üstün gücünü ve dini baskısını hissediyor. Okyanusun ani öfkesinden çok etkileniyor. Göğe yükselişinden, kabarmasından... Ve kendi içine kırılan dalganın köpüklü daml damlalarından da son derece etkileniyor demiş. Ee, bunun dışında Andreas Ramos şöyle demiş. Bu bir aslında Fuji ile birlikte bir e, deniz manzarası resmidir. Ve dalgalar e, neredeyse dağı çerçeveleyip dağı bize sunarlar. D dalga altındaki içindeki Fuji ile birlikte bir yinyan kısmı. E, figürü oluşturur. E, beklediğimiz dalga kırılması da resimde büyük bir gerilim yaratır. E, önde Fuji'ye benzeyen bir küçük dalga daha vardır. Ve minyatür e, bir Fuji gibidir bu küçük dalga diyor. E, evet önünde de dikkatli baktığınızda bir küçük dalga daha var. Ve Fuji'nin neredeyse tıpkısı taklit eden bir dalga var. Dediğim gibi Fuji'nin 36 görünümü adlı bir dizi ahşap baskıdan biri bu. Bu seri Hokusai'nin e, Fuji Dağı'nın çeşitli mevsimlerde çeşitli açılardan resmettiği 36 ahşap baskı. Sonradan bunları 10 tane daha eklemiş ve 46 olmuşlar ama e, bu dalga dışında iki tanesi çok ünlü. Onları da Twitter'dan paylaşacağım. Büyük dalga kadar olmasa da hmm, bir tanesi zirvenin altındaki yağmur fırtınası. Tamamen Fuji'yi resmettiği. Biri de güney rüzgarı, aydınlık sabah ve kırmızı fuji adlı bir hmm, ahşap baskı. Ee, Kanagawa dalga, dalgası da bir ahşap baskı olduğundan birçok kez basılmış. Ta ki üzerindeki oyuklar, dişler ve gerinti çıkıntılar giderek yıpranıp silikleşene dek tekrar tekrar kullanılmış. Tahminen 5 bin ila 8 bin defa baskı alındığı düşünülüyor. Ee, o nedenle dünya şu anda birçok müzesinde var. Müzeler sergiledikleri e, Hokusai dalgasını e, öne çıkarırken, altına etiketini yazarlarken daha erken dönemlere ait olduğunu söylediklerinde bu daha değerli. Yani daha bozulmadan baskı alındığı anlamına geliyor. Bugün bilinen, e, en çok sergilenen, en çok ziyaret edilen yerlerden birkaçı. E, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi, Londra'daki British Museum... Chicago'da Art Institute, Los Angeles'ta Melbourne'de hmm, ve Claude Monet'in de kendi evinde. Buna biraz sonra yeniden bakacağız Claude Monet'in kendi koleksiyonundaki dalgaya da. E, bu kadar ünlü olunca ve bu kadar çok sayıda piyasada bulununca da tabii satışları da önemli e, hale gelmiş. E, 160 bin dolar gibi aslında piyasada düşük olan fiyatlardan satılmışlar. Daha sonra ama birçok e, ucuz sayılabilecek dalga satıldıktan sonra 2012 yılında 1,5 milyon e, dolar gibi daha yüksek bir fiyata da alıcı bulmuş. E, British Museum'daki de bugüne kadar en çok sergilenenlerden biriymiş. E, aslında bu Kanagawa'nın açıklarındaki büyük dalga, Japonya'nın da Japon kültürünü ve sanatının da dünyada en çok tanınan ilk örneklerinden biri olmuş. Ee, bir dönem Japonya'da çok sayıda ahşap baskı yapılmış. Bunlarda birazdan geleceğim ukiyo o -e, ukiyo e sınıfından e, eserler. Bunlar çok da sanat olarak görülmemiş. Bunlar günlük ihtiyacı karşılayan popüler e, bir takım resim araçlarıymış. Ve bunlar aslında ticari amaçla yapılarak çok sayıda yapılıp satılan eserlermiş. Bazen budist tekstler içinde, budist metinler içinde, dini metinler içinde gerektiği için resim yapmakta kullanılmış bunlar. Bazen de şiirlerde ve romantik romanlarda eserleri eşlik etmek, resimlemek için kullanılmış. Aslında batıda ünlü olduktan olduğu sıralarda okuyorlar. Japonya'da Japon hükümeti tarafından ve Japon resmi otelleri tarafından Sanat Japon sanat tarihçileri tarafından da batıda olduğu kadar heyecanla karşılanmamışlar. Şu anda dünyada bilinebilen bilinen yaklaşık 100 kadar büyük dalga olduğu düşünülüyor. Binlerce basılmış olduğu tahmin edilmesine rağmen. Ee, ve dediğim gibi bunları da birçok yerde görebiliyoruz. Ukiyoeye gelince, bu bir Japon geleneksel sanatı ve 17. ve 19. yüzyıl arasında Edo döneminde çok öne çıkmış bir sanat. Ahşap baskı ile yapılmış resimler e, anlamına geliyor. Bunların konuları genellikle güzel kadınlar, kabuki tiyatro aktörleri, sumo güreşçileri, e, mitolojik hikayeler, masallar. Ya da tarihi e, hikayeler, gezi sahneleri, manzaralar e, öncelikle resmedilmiş. Bunlar bir ihtiyaç karşısında yapılmış dediğim gibi. Ve bitki ve hayvan resimleri ile erotik sanat da çok kullanılmış Ukiyo -e için. Ukiyo -e ke kelime olarak e, geçici dünya aslında ölümlü dünya anlamına geliyor. Hayatın geçiciliğini vurgulayan bir Budist terim. Daha sonra özellikle Edo döneminde yapıldığında zevk alemlerini de çok resmetmişler bunlar ve tüccar sınıfı tarafından çok tüketilmişler, çok alınmışlar. Evini süslemek isteyen ve ama parası da olup buna para harcayabilecek insanlar bunları bol miktarda alıp ısmarlayıp kullanmışlar. Hoksai bu dönemde ihtiyaç karşılığında bir sürü şey yapmış, e, ukiyo-e yapmış. Kendi konularını geliştirmiş ama biraz sonra da bahsedeceğim klasik ukiyo-e'nin de dışına çıkmış. E, daha çok aktörleri ve e, güzel kadınları e, resmettiği bir dönem de var ama e, sosyetenin ve güzel kadınların dışında gündelik hayatı resmetmek gibi de çok sıra dışı bir iş yapmış. Pazara gidenler, birbiriyle konuşanlar, bir şey taşıyanlar, hamallar, sadece yolda yürüyan insanlar, hiçbir e, önceki formlara uymayan ukiyo ellerle e, aslında türü geliştirerek bambaşka bir yola sapmış. Hatta e, daha sonraki manga e, kültürünün de önünü açtığı söyleniyor. Bunu da biraz sonra konuşacağız. Şimdi tekrar bir müzik arası vereceğiz. E, Michel Camillo ile Tomatito'dan... Dinijas, agua e vinho. 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuzu dinliyorsunuz. E, Michel Camillo ve Tomatito'dan dinledik. Michel Camillo, e, Grammy ödülü de kazanmış bir piyanist ve besteci e, Dominik Cumhuriyeti'nden. Özellikle caz ve latin ve klasik piyano eserleri seslendiriyor. E, asıl da Jose Fernandez e, Torres olan Tomatito'da. İspanyol bir flamenco gitaristi. Bu ikilinin birçok e, albümü var birlikte çıkardıkları ve e, Grammy ödülüne de aday oldular birkaç kere. Şimdi Fuji'ye dönersek bu dalga e, ve Fuji hayatında önemli bir yer tutuyor aslında. Katoş Goksai'nin e, Japonya'nın en yüksek dağı, dünyada en bilinen dağlardan, bu dalga kadar ünlü en azından ve kutsal bir dağ aslında. Hoksai de genellikle kendi kişisel e, etkilenmesinden söz etmiş. Çok fazla resmetmiş Fuji'yi ve e, hem kendi kişisel ilgisini çekiyormuş hem de başka bir nedenle çok resmetmiş. E, kutsal bir dağ olan Fuji üstüne tırmananlar, etrafında yaşayanlar için çok önemli bir gelir kaynağıymış aynı zamanda. Ve hacıların yolu üstündeymiş. Dağa tırmanan hacılar da e, bu Fuji dağının resimlerini ararlar, alırlar. ...ve hatıra olarak eve götürürlermiş. Bu yol üstünde Hoksay'ın resimleri de bol miktarda basılmış, satılmış. Ama mesela kendi etkilenmesi nedeniyle yaptığı Fuji Dağı'nın 36 görünümü... ...farklı mevsimlerde, farklı açılardan, farklı hava şartlarında Fuji'yi resmettiği... ...adeta onu üreleştirdiği bir seri olarak ortaya çıkmış. Hokusai sadece Japon geleneksel sanatına bağlı kalmamış bu arada. Batı resmini de öğrenmeye çalışmış. Batı baskı eserlerine de merak duymuş. Alabildiği, ulaşabildiği kadar onları izlemeye, görmeye çalışmış. O aralar Japonya ile Hollanda arasında sadece bir ticaret bağı varmış. Ve Hokusai de Hollanda sanatından çok etkilenmiş. Ondan ilgi duymuş ve onu merak etmiş. Onun da etkisinde kalarak bazı resimler yaptığı da düşünülüyor. Ve Prusya mavisinin de o dönemdeki Japonya Hollanda ticareti sayesinde Japonya'ya Avrupa'dan Hollanda'dan getirildiği biliniyor. Ve bunu da çok kullanmış. Bizim dalgaya dönersek dalganın sol üst köşesinde bir kutuda iki kutu içinde resmin adı bir tanesinde 36 e, Fujida'nın 36 görünümüne ait olduğuna dair bir yazı. Diğerinde de e, şu yazıyor. Hokusai Aratame Litsu Hitsu. Bunun anlamı Hokusai'nin fırçasından çıktı. Ki Hokusai kendi adını Litsu olarak değiştirdi. E, Hokusai'nin kendi adını 30 defa değiştirdiği biliniyor. Bildiğimiz bu Hokusai adı son adı. Kendi adı bu değil. En son bu isimle artık imzalamaya başlamış e, eserlerini. Başka sanatçılara ve sanat eserlerine de ilham kaynağı olmuş Kanagawa'daki Büyük Dalga ve Hoksai. E, Claude Monet demiştim. Daha önce Claude Monet'den bahsettiğim ve empresyonizmden bahsettiğim dönemde de bahsetmiştim. Monet Japon ahşap baskı sanatını seviyor. Ve eserler biriktiriyor. Impresyonizmin de hatta Japon sanatından etkilendiğini söyleyenler de olmuş. Onun sayesinde geliştiğini ima edenler de olmuş. Ama Claude Monet kendi aldığı toprak üstündeki bahçeyi de Japon bahçelerinden esinlenerek tasarlamıştı. Daha önce de konuşmuştuk bundan. Ve çok sayıda da eline geçirebildiği Japon ahşap baskılarını toplamıştı. E, bu dalga neden bu kadar ünlü diye düşünürken bir sürü şey okurken hakikaten neden bu kadar önemli sorusu birçok insanın herhalde kafasını karıştırmış ki e, bununla ilgili çok şey e, yazılmış. Mesela bir yorumda şöyle diyordu Guardian gazetesindeki bir yorumda bir sanat yazarı demişti ki e, yeni imaj türleri geliştirirken empresyonizm ve arnuva içinde bir kaynak oldu Hokusai. Aksiyon figürleri ve çizgi romanlar içinde kaynaktı. Ve hatta bir geç dönem Rembrandt derinliğini taşıdı içinde. Şimdi ben bu yorumdan pek bir şey anlamadım ve hala sorup dururken neden bu dalga bu kadar ünlü bu kadar önemli diye sorarken... En güzel cevabı yine bir sanatçı Van Gogh vermişti benim için. Onun karşı, onunla karşılaştığımda tamam işte budur dedim. Van Gogh da Hoxay'ın büyük bir hayranıymış. Ve onun eserlerini görmeye bir yerde gördüğünde ve önünde zaman geçirmeye çok alışıkmış, çok seviyormuş ve peşinden gidiyormuş bu eserlerin. Sonra Teo'ya yazdığı, kardeş Theo'ya yazdığı mektuplardan birinde 8 Eylül 1888 Tarihli mektubunda Oksa ile ilgili de bir kısım var Onu fark edince Okumak istedim onu da Şöyle diyor Sevgili teocum Sana binlerce kere teşekkür ederim ...bana yeniden 300 frank yolladığın için. Daha önce de Van Gogh ve mektuplarından bahsederken... ...para sıkıntısından ve abisinden, kardeşinden sürekli para aldığından... ...ve bunları mektuplarla çok teşekkürle karşılık verdiğinden söz etmiştik. Burada da böyle başlıyor bu mektup. Önderdiğin 300 frank aldım, çok e, işime yarardı, teşekkür ederim diyor. Ve sonra da e, kendisiyle ilgili bir şeyler anlattıktan sonra Hoksay'a geliyor. Hoksai insanı ağlatıyor. Ama çizgileri, deseni senin mektubunda dediğin gibi. Bu dalgalar çene gibi. Kayık kısılıp kalmış aralarında. Hissedebiliyorsun bunu. Ah işte bu. Bu renkleri çok doğru yaparsak ya da bu deseni çok doğru çizersek bu duyguları asla yaratamayız. Van Gogh'un dediğini okuyunca işte budur dedim. Gerçekten de çok doğru olmayabilir, çok düzgün olmayabilir. Ama burada başka bir şey var. Van Gogh'un da peşinde koştuğu, renklerin peşinde, desenin peşinde koştuğu ve işte başka bir duyguyu yaratıyoruz dediği şey. Ee, Fransız heykeltıraş Camille Claudel de Katoş dalgasından etkilenerek onun dalgasının bir benzerini yapmış heykel olarak. Bu Onyx'ten yapılmış... E, Onyx taşından yapılmış bir... E, ...60 cm boylarında bir heykel. Bunun da Twitter'dan paylaşacağım görüntüsünü... ...ama kamil Claudel dalga dediğinizde de bulabiliyorsunuz. Katoş Koksay'ın dalgasının... ...üç boyutlu bir... E, ...heykeli var ve onun kucağında da... ...üç tane su var. Dizlerinin üstüne çökmüşler, oynuyor gibiler. Aslında kaçıyor gibi değiller ama... E, bir yandan da birazdan üstlerine patlayacak dalgadan da haberdarlar. E, sergilenen müzedeki Camille Claudel, Rodin Müzesi'nde bu da. Camille Claudel'in bu eserinin altında e, tamamen kendisinin yaptığı bilinen bir eser olduğu söyleniyor. E, Camille Claudel'in e, Rodin'in asistanı olduğunu, onun için çalıştığını birçok eserinde parmağı olduğunu biliyoruz. Ama e, tersi yönde de bir not var burada, bunu tamamen kendisi yaptı diye. Bu eseri gördüğünüzde de zaten Hokusaydan ne kadar esinlendiğini, onun nasıl ilham verdiğini, ilham kaynağı olduğunu görebiliyorsunuz. Bir başka sanatçı da, Claude Debussy de orkestra kompozisyonu yazmış, Deniz isimli, Lemer e, isimli bir orkestra kompozisyonu ve bunun için ilham kaynağının da Katoş Koksay'ın Kanagawa dalgası olduğunu söylemiş. O kadar ki 1905'te basılan albümün kapağında da dalgadan çizilen bir desen var. Onu da Twitter'dan paylaşacağım. Bakarak görebilirsiniz. Debüs dediğinizde, görsellerde arattığınızda bu dalga da çıkıyor. Aynısı değil ama belli ki ondan esinlenmiş. Tonları aynı, renk aynı. Ve onun bir benzeri bir e, dalga göreceksiniz kapandı. Bir başka esinlenen e, sanatçı da Rainer Maria Rilke. E, Oksay'ın eserlerini topla, toplamaya çalıştığı, onların peşinden gittiği biliniyor. Ve hatta e, Dağ isimli şiirin de şöyle başlamış. 6 ve 30 kez ve 100 kez ressam dağı yakalamayı denedi. Yırtıp yırtıp yeni baştan yaptı. 6 ve 30 kez ve 100 kez. E, bu dalga için sadece sanatçılar değil, bilim adamları da seferber olmuşlar ve çok araştırmışlar. Başında da dediğim gibi nereden güneş geliyor, dalganın yüksekliğine, teknelerin boyu nedir? E, ve tsunami mi değil mi bu dalga diye de araştırılmış. Yazılanlarda tsunami olduğu da var ama olmadığı da araştırmalarla ortaya konmuş. E, İspanyol bilim insanı Julian Cartwright ile Japon Hisami Nakamura... ...sıvı dinamiklerine de dayandırdıkları ince hesaplamalar yaparak bilimsel bir araştırma yayınlamışlar... ...ve bunun tsunami değil fırtınaya bağlı bir kırılan dalga olduğunu ortaya koymuşlar. The Royal Society Journal of the History of Science'da da yayınlanmış bu. Bunda linkini göndereceğim. İlginç bir çalışma. Ama fizik bilmek gerekiyor. Ben anlamadım fakat sonucunda ortaya çıkan o ki... ...14 ila 16 metre büyüklüğündeki, yüksekliğindeki tsunami olmayan bir kırılan dalga bu. Şimdi bir müzik arası daha verelim. Yine Michel Camilo ile Tomatito'nun Spain Again albümünden, 2006 tarihli albümlerinden bir parça dinleyeceğiz. Fuga y Misterio. Michel Camillo ve Tomatito'dan dinledik Fugay Misterio, Spain Again albümündendi. Katoşka Hokusai, 1760 yılında Tokyo'da doğmuş. Farklı isim, isimler kullanmış dediğim gibi bu son ismiymiş. Aslında hayatı acılarla dolu. İki oğlunun kendisinden önce öldüğünü görmüş, genç yaşta ölmüşler, karısını kaybetmiş. 50 yaşındayken yıldırım çarpmış ve kısmi felçlik almış. Hatta, hatta o kadar kötü bir felç geçirmiş ki... E, ...resim yapmayı yeniden öğrenmesi gerektiğini yazıyorlar. E, ve... E, ...bunun aslında kendi yaşadığı şeylerin birçoğu... ...tabii o dönemdeki Japonya'nın da yaşadığı şeyler. Kıtlık varmış ve ölümüne kadar genel bir açlık içinde yaşamış. Sel, deprem, su çiçeği, salgını gibi birçok şey geçirmiş... Bu dönemlerin her birinde o dönemi resmettiği ahşap baskıları var. Bunlar tarihi kayıtlar gibi de görülebilir. E, ticari olarak satması mümkün olan eserler dışında kendi ilgilendiği şeyleri de çizmiş ve dediğim gibi manganın da öncülerinden sayılmış. Şimdi sanatın... Geri planında kalmış kadınlar dosyası gibi bir şey oluyor artık. Her seferinde böyle bir şey çıkıyor. Bu konu artık dosya olmayı hak etti. Katolika Hoksay ve Büyük Dalgası'ndan bahsederken onu araştırırken de bir şey fark ettim. Satır arasında küçük bir not, bir parantez içi gibi bir şey. Ee, bir kızı var Hoksay'ın. O Ei. Ve ressam ve üstelik çok yetenekli bir ressam. Hatta babasının atölyesini çekip çeviren, ona yardım eden kendi resimleri de bulunan ama babasına ön plana Çıkarıp destekleyip kendi satır aralarında O da çok dikkatlice bakarsanız Satır aralarında kalmış olan Bir kadın ressem ee, Onunla ilgili de Bir e, film var anime bir film Misoku isimli Keiichi Hara yönetmiş ee, Güzel bir anime bu aslında Büyük kısmını internetten bularak parça parça İzleyebilirim ama tamamını bulamadım Fragmanını sizinle de Paylaşacağım linkini o eğinin hayatına önce ekleyiliyor ama tabii ki Katoşka Hoksay'da büyük bir yer kaplıyor. Kızıyla çekişmeleri, ona destek olmaları, onun için yaptığı şeyler ama onun önüne de geçmeleri anladığım kadarıyla büyük bir, büyük bir yer tutuyor bu filmin içinde de. Fragmanını da paylaşacağım. Filmin sitesi de var. Onu da sizinle paylaşacağım çok yetenekli olmasına rağmen çok fazla kendisine pazarda bulamamış sergileyecek bir yerde bulamamış ama e, her zaman e, Hoxha ile birlikte çalışarak onun eserlerini destek olmuş. Bu fragmanda da önemli bir sahne dikkati çekiyor. Babanın e, kızı resim yaparken gelip ...kız da bu sırada yaptığı... ...resimden çok memnun değil belli ki... ...onu tamamlamaya çalışırken... ...Bırak da izin ver düzelteyim diyor babası... ...tıpkı Bert Morisso ile onun resmini... ...düzeltme hakkını... ...ve cüretini kendisinde doğal olarak... ...bulan Edward Mane gibi diye düşündüm... Ee, ...Japonya'da da... ...Avrupa'da da... ...farklı değil, dünya... E, ...doğu ve batı olarak değil de sanki... ...kadın ve erkek dünyası olarak ikiye ayrılıyor... ...onu anlıyorum sanat söz konusu olunca... Kamiklodel Glodel... Bu hikayeyi biliyor ve onun için mi büyük dalgayı e, içinde neşeyle oynayan nymphler yerleştiriyor diye düşündüm. Tamamen benim spekülasyonum. Ama akla hemen gelen bir bağlantı da tabii demin dediğim Claudel'in Roden'in asistanı olarak e, çalışması birçok eserine yardım etti. Hatta bizzat onu e, eserlerini bitirdiği, onu tamamladığı, onun gölgesinde kaldığı ve ondan çokça çektiği, onun... Elde ettiği ün, para ve kabulün onda birini bile elde edemediği. Bunları düşününce, Camille Claudel'in buraya Hoxayne'nin dalgası içine su yerleştirmesi belki biraz daha farklı bir anlam taşıyabiliyor. Şimdi tabii kendime not olarak da Claudel ve Rodin üzerine bir program yapmak da gerekli oldu. Onu da uzadıkça uzayan listeye ekliyorum. Bugün e, dört elementten suya ve kafamda onunla eşleşen Katoşko Hokusai'nin Kanagawa açıklarındaki büyük dalgasına, okuyor esine baktık beraber. Sizlere iyi bir hafta dilerken e, Dave Brubeck'in e, Tokyo Traffic e, parçasıyla e, veda etmek istiyorum. Bu 1964 tarihli e, Jazz Impressions of Japan albümünden e, oradaki geçirdiği zaman süresince edindiği izlenimlerden ortaya çıkan bir albüm bu da. Şimdi Tokyo Trafiki dinliyoruz. İyi haftalar, hoşçakalın.